Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilalemin. Es-salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evvelin evvel ahirin. Ve ila cem'i il el vel musallim. Ve ila cem'i il el-evliyeyi velhamdülillahirrabbilalemin. Hep beraber aşkı, aşkı bile maşruhi anlamaya çalışıyorduk. Her ne varsa yeryüzünde yaratılmış. Mutlaka Allah onu kitabında beyan etmiştir, öğretmiştir. Kul her ne yaparsa yapsın, hangi duyguya sahip olursa olsun mutlaka Rabbinin kitabına bakmalı. Allah, ondan nasıl söz etmiştir, nasıl anlatmıştır, Allah'tan öğrenmelidir. Kendi kendine bir hayale kapılıp bir hayalin peşinde gitmemelidir. Yoksa kendi kendini kandırmış olur, sonra pişman olur, pişmanlık fayda vermez. Kıyamet günü Allah, bütün insanların pişman olduğunu beyan ediyor. Kaybedenlerin özellikle pişman olduğunu beyan ediyor. Pişman olmamak için her şeyi Allah'tan öğrenmek lazım. gereğini yerine getirip Allah'a layıkıyla bir kul, layıkıyla bir avd olmaya çalışmak lazım ki yarın pişman olmasın. Keşke şunu şöyle yapmasaydım, keşke şunu şöyle söylemeseydim. Keşke şunu şöyle düşünmeseydim demezsin. Zaten keşke dediğinde işi bilmediğini anlamadığını ikrar etmiş olur. Eğer anlasaydı keşke demezdi zaten. Allah'ın mutlaka insan üzerinde bir muradı vardır. Ne buyuruyordu? Yerde gökte ikisi arasında her ne varsa hepsini insanın hizmetine verdim. Hepsini insana boyun eğdirdim, itaat ettirdim. İnsanı ne için yaratmış? Bütün varlığı, yerdekini, göktekini, ikisi arasındakini insan için yaratmış. İnsanı ne için yaratmıştı? Kendisine abdolsun diye. Abdolmak, sevmekti, aşık olmaktı peşinden sürüklenmekti, peşinden koşmaktı. Sevdiğinin peşinden koşmaktı. Bunun için biri iki görmemek gerekiyor. Bütün varlığı tevhid halinde, vahdet halinde görmek lazım ki her şey Allah'a aittir. Her ne varsa bütünüyle Allah'ındır, Allah'a aittir. Onun için Allah'a ait olan herhangi bir şey hakkında Allah'ın verdiği hükümden başka hüküm vermek küfürdür. Yani onu görmemektir, hakikati örtmektir. Önce insan kendisine bakıp, kendisini anlamaya, tanımaya çalışıp kendi kendine küfretmemelidir. Kendi kendinin, kendisinin kafiri olmamalıdır. Yani kendini örtmemelidir. Allah onu her nereye koymuşsa orada durmalıdır. Orada durduysa Allah'ın muradına uygun hareket etmiş, düşünmüş, gereğini yapmıştır. Yoksa yoksa kendi kendisini inkar etmiş, kendi kendisinin kafiri olmuştur. Allah insanı yeryüzüne halife olsun diye yaratmış, göndermiş, kendi güzelliğini üzerinde göstersin kendisine ayna olsun diye göndermiş, Hazreti insan olarak yaratmış ve bu Hazreti insanlığı korumayı emretmiştir. Hiç kimsenin Allah'a vereceği herhangi bir şeyi yoktur ve olmaz. Yani konum yaptığı hiçbir şey Allah'ın kudretinden bir şey arttırmaz veya eksiltmez. Ama Allah'ın insan üzerinde bir muradi vardır. Nedir muradi? Kendisine ayna olması. Ayna olabilmek için tertemiz olmak gerekiyor. Tertemiz. İnsan kendi nefsinden kurtulmadıkça Allah'a ayna olamaz. Kendi nefsinden kurtulup, Allah'ın güzelliği onun üzerinde tecelli etmedikçe, Allah'a ayna olmadıkça Allah'a halife olamaz, Allah'ın nuru onun üzerinde gerçekleşmez. Yani Allah kulü huzura aldığında neyle geldin, ne getirdin diye sorduğunda eğer vereceği cevap sen hiçbir şeye muhtaç değilsin ya Rabbi, sen sametsin. Hiçbir şeye muhtaç olmayan, her şeyin, herkesin kendisine muhtaç olduğu bir zatsın ya Rabbi. Sana hiçliğimi getirdim. Sana yokluğumu getirdim. Öyle bir hiç oldum, öyle bir yok oldum ki sana ayna oldum. Bende senin güzelliğinden başka bir şey yoktur ya Rabbi. Senden başka bende bir şey yoktur ya Rabbi. Dediyse o Allah'a dost olmuştur. Allah'a yakın olanlardan olmuştur. Allah'a ayna olmuştur. Allah'a halife olmuştur. Yoksa dağ gibi nefsiyle Allah adına hüküm verip, Allah'ın isimlerine sahip çıkıp, ben şöyleyim, ben böyleyim, ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım deyip etrafına eğer böyle tabiri caizse, Heyzanlar savuruyorsa o Allah'ı bilememiş, kendini bilememiş, tanıyamamış, anlayamamıştı bu. Allah ayet-i kerimede kıyamet günü ancak nefsini tezkiye etmiş olarak gelenler kurtuluşa erer, saadete erer. Nefsini tezkiye etmiş olarak, temizlemiş olarak, nefsinden kurtulmuş olarak gelenler kurtuluşa erer dedi. Ancak selim bir kalp bile selamete ermiş bir kalp bile selam olan Allah'a vasıl olmuş bir kalp bile gelenler kurtuluşa erer. Kendisi selamette, onunla beraber olanlar selamette. Her şey onun elinden, dilinden, gönlünden selamette olanlar kurtuluşa erer dedi. Allah kitabında beyan etmediği hiçbir şey yoktur. Ne buru dahi et kelimede ne yaş ne kuru. Bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Ne diri ne ölü, yani ne canlı ne ölü, ne aşikar olan ne de gizli olan, ne kendini bilen ne de bilmeyen her ne varsa hepsini bu kitapta size vahyettik. Daha önce insanın aşktan yaratıldığını, Allah'ın kendisini sevdiği için kendisine ayna olsun diye insanı yarattığını izah etmeye çalışmıştık. Allah'ın kitabına bakınca insan nasıl bir aşıktır? Nasıl aşık olmalıdır? Bu aşkı üzerinde nasıl göstermelidir? onu anlamaya çalışacağız inşallah Allah'ın ilk indirdiği ayetler Alak suresindedir Allah başlar başlamaz aşkı anlattı yani insanın Allah'a abd olmasını, sevmesini aşık olmasını anlattı İlk tam olarak inen sure Fatiha suresidir. Orada da baştan sona evet. aşkı, muhabbeti, abdiyeti anlattı. Kur'an'ın özü, özeti olduğu için onu anlattıktan sonra evet. Ya yihel müdesir, kum ve enzir. Ey örtünen Örtüsüne örtünen değil, ey örtünen, ey kendini gizleyen, ey imanını gizleyen, ey güzelliğini gizleyen, evet, ona sen azim bir ahlak üzeresin dedi. Kalk ve inzaret. et, kalk uyar, kalk nazara sun, evet, inzar et. kendini göster dedi. Kulluğunu göster, güzelliğini göster. Benim güzelliğimi kendi üzerinde göster dedi. İzaret demek bu. İlk ayetler neydi? İkre, Bismillahirrahmanirrahim. Oku. Oku demek, anla demek, gör demektir. Gör. Bak demektir. Bak ve anla. Gör ve anla. Düşün, tefekkür et ve anla. Allah düşünmeye, tefekkür etmeye, görmeye davet etti. Neyi? Bütün varlığı. Eğer oku ise peşinden neyi okuması gerektiğini de beyan eder ki bu Fatiha suresidir. İlk tam olarak inen sure Fatiha suresidir. Kalk Fatiha'yı oku dedi. Sana neyi okuyacağını öğreteceğiz. Okuman gereken budur. Kur'an'ın özü, bütünü. Yoksa davet etmesi mümkün değildir. Parçalarla davet edilmez. Önce bütünle davet edilir. Sonra o bütün parçalarla, parça parça öğretilir. Onun için önce Fatiha ile davet et dedi. Oku dili Rabbi Rabbinin ismiyle oku, Rabbinle beraber oku. Rabbinin sana öğrettiği gibi oku. Allah ne öğretmiş? Daha ilk defa ayeti iniyor, Allah onu yaratırken ona her şeyi öğretmiştir. Avdolmayı öğretmiştir. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hitabında bütün ruhla, Evet ya Rabbi biz buna şahidiz demiş. Rabbinin cemalini müşahede etmiş. Evet, oku dedi, onu hatırla dedi. Onu anlatacaksın dedi, onun ismiyle, onunla. Onunla onu anlatacaksın, onunla onu okuyacaksın. Onunla onu göreceksin dedi, gör dedi, bak dedi. O senin Rabbindir. İkrab ismi Rabbik, senin Rabbin. Kendi Rabbinin ismiyle oku dedi. Seni yaratan Rabbinin ismiyle. Okumaya kendinden başla. Anlamaya, görmeye kendinden başla. Kendini gör önce dedi. Senin Rabbin yaratandır. Bütün varlığı yaratandır. Bütün varlığın Rabbidir. Oku, okusan ne yaparsın? Okusan hamd edeceksin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyeceksin. İhra'ya <gülüyor> bismi Rabbikellezi halak Elhamdülillahi Rabbil Aleminin karşılığı. Halakal insana min alak ki o insanı alakadan yarattı. Alaaktan yarattı. Allah bir kelimeyi kullanınca o kelimenin ifade ettiği bütün manaları bir anda anlamak gerekiyor. Hepsiyle beraber anlamak gerekiyor. Alak. Alak. İnsanı alaktan yarattı. Tutuna. Yapışkan. Aslında yapışıp bırakmıyor. Niye yapışıp bırakmıyor? Ana rahmine düştüğünde yapışıp bırakmıyor. Sadece orada durmuyor. Yolculuk yapıyor çünkü. insan olmak için evet, yüzlerce o mutfe ana rahmine doğru yolculuk yapıyor ki insan olsun diye, beşer olsun diye. Onun için sarılıyor. Yapışıyor. Bırakmıyor. Yolculuğu da yapıyor. İnsan sarılan bir varlık. İnsan olmak için çaban gayret sarf eden bir varlığa Allah onu bu fıtratta bu vasıfta yaratmış alak bu vasıf demektir Allah onu zahiri olarak bu vasıfta yaratmış demektir aynı zamanda alak Arapçada kelimeyi iştihaka tabi tutmak vardır bütün manası ortaya çıksın diye harflerin yeni değiştirildiğinde öz itibarıyla manası neyse bütün kelimeler o manayı ifade eder. Bu kelimeyi böyle bir iştikaka tabi tuttuğumuzda evet hangi manalar çıkıyor? Alak, lika, kavuşmak. Kavuşmak için sarılan, tutunan demek. İnsanın özelliğini anlatıyor Allah. Hem maddi özelliğini hem manevi özelliğini beraber anlatıyor. Kavuşmak için sarılan ve tutunan. Zahiri olarak o elbüryo, ana rahmine yapışıp, beşer olmak için yarışıyor. Manevi olarak insan Rabbine tutunuyor. Onun için ne buyurdu? Rabbinize sarılın. Rabbinizin sevgisine sarılın, yakınlığına sarılın. Evet, sarılan. Niye? Mülaki olmak için, Rabbine kavuşmak için, Rabbinin huzuruna çıkmak için. Lika bu demek aynı şekilde kelam manasına gelir kalem manasına gelir ne demek konuşan derdini anlatan aşkını beyan eden tutunduğunu anlatan, tutunduğunu bir de üzerinde gösteren kal'a evet, sağlam onu kare gibi sağlam yapmışız. İnsan kare gibi sağlamdır. Yıkılmaz. Yeter ki kendini yıktırmasın. Yeter ki onu kendisinden bir bölümü yıkıp şeytana kapıyı açmasın. Şeytan oraya yol bulamaz. Gücü buna yetmez. O, onu böylesine sağlam yaratmıştır. اِخْرَى بِسْمِ رَبِّكَ اللَّذِّ خَلَقُ خَلَقَ الْاِنْسَانَ Min عَلَقٍ İnsanın özelliğini Allah anlattı. İkram ve ekrem oku, oku ki senin Rabbin ekrem kerem sahibidir, ikram sahibidir. İnsanı mükerrem kılmıştır. Ayeti diğer ayetlerle beraber anlıyoruz. Rabbin kerem sahibidir, insanı mükerrem kılmıştır. İnsanı şerefli kılmıştır. Eğer Allah ikram ederse insana neyi ikram eder? Kendinden el esmaül husnasını, isimlerini güzelliğini varlığından hayat vermiş. ikram etmiş. Bütün ikramları ona yapmış. Bütün ikramlara layık görmüş ve bütün ikramlara nail kılmış. Bütün varlığı da onun hizmetine vermiş ki o Allah'ın kendisine ikram ettiklerini üzerinde göstersin diye o emaneti taşıyabilsin diye onu güçlü yaratmış bu emaneti taşıyabilecek vasıfta yaratmış çünkü eğer insan kendini etten çamurdan bir varlık olarak görürse Rabbinin keremini üzerinde taşımadı demektir. İkrama nail olduklarını kendi nefis mağarasına gömdi demektir. Bu güzelliği üzerinde taşımalı ve göstermelidir. Ellezi alleme bil kalem ki o kalemle talim ettirdi. Kalem deyince yazan şey. Bir şeyi düşünüp hafızamıza kaydettiğimizde, onu hafızamıza yazdık demektir. İki türlü kalem varmış. Bir zahiri olarak, kalemle talim etmek vardır. Bir de manevi olarak, gönül kalemiyle yazmak vardır ki, Allah insanın gönlüne, Kudret kalemiyle yazmıştır. Neyi? Güzelliğini. El esmaül hüsnasını. Kalemle talim etmiş, bir de ona yazmayı öğretmiş. Yani insanı yetiştirmeyi öğretmiş. Kendisi gibi birini yetiştirip eğitmeyi öğretmiş. Onun için insanlar birbirinden öğrenir. Birbirinden ne yapar? Talim görür, muallim olur. Kendi kendine olmaz. Allah insana talim etti. İnsan da birbirine talim eder, öğretir. Allemel insane malem ya'lem. İnsana bilmediklerini talim etti. Zaten insan hiçbir şey bilmiyordu. Her şeyi ona öğreten Allah'tır. Dolayısıyla aynı şekilde bütün hayatı boyunca öğreneceğini Allah'tan öğrenmelidir. Eğer Allah'tan değil de şeytandan öğrenmeye kalkışırsa, nefsinden, vehminden, hayalinden, birilerinden, Allah'ın dışında birilerinden öğrenmeye kalkışırsa, Allah'ın kendisine öğretmesini ne yapmıştır? Üstünü örtmüştür. Yani... Allah'ın vahyine karşı kendini perdelemiş, vahyinin kafiri olmuş. Üstünü örtmüş yani. Kafir örten, hakikati örten demek. Onun için neyi öğrenirsek öğrenelim? Mutlaka Allah'tan öğrenmemiz lazım. Öğrendiğimizi vahyin ölçüsüne vurmamız lazım. Eğer Allah bu bilgi doğrudur dediyse alıyoruz. değildir dediyse ne yapıyoruz? davet ediyoruz. Kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin. İndel insane leytka. Allah hayır dedi. Kella indel insane <İllemansızı> leytka. Hayır dedi Allah. İş sizin bildiğiniz, anladığınız gibi değil dedi. İnsan haddini aşar insan azar neden? kendini ihtiyaçsız görüyor kendini Rabbine karşı ihtiyaçsız görüyor benim Allah'a ihtiyacım yok diyor benim Allah'ın vahyine öğretmesine, keremine okutmasına, ismiyle okumama benim ihtiyacım yok diyor Bunlar bana lazım değil diyor. Gereksizdir diyor bunlar. Onun için haddini aşıyor dedi. Rabbine karşı saygısızlık yapıyor. Kendini Allah'a karşı ihtiyaçsız gördüğü için. Kendini Rabbine muhtaç görmediği için. Benim Rabbimi anlamama, tanımama gerek yok. Onun keremini anlamama gerek yok. Beni yaratmasını anlamama gerek yok. Beni niçin, neden yarattığını anlamama gerek yok. Benim onu sevmeme gerek yok diyor. Sevmesem de olur diyor. İman etmesem de olur diyor. Öğrenmesem, onu tanımasam da olur diyor. Onu söylediğini anlamasam da olur diyor. Benim ihtiyacım yok diyor. Onun için ne yapıyor? yana düşüyor. Yedho şeytanın durumuna düşüyor dedi tuğyan şeytanın işidir Tahut Allah'ın vahiyinin dışındaki her şey demektir vahiyden başka her şey demektir tuğyana düşüyor Allah'ın vahyinden kaçınca tuğyana düşüyor ne buyuruyor Deyyat-ı Kerime'de insan haktan ayrılınca batıldan başka ne kalır ya hakta durur, haktan ayrılınca batıla düşer evet. ne anladık? Allah önce oku dedi, bak dedi, gör dedi anla dedi, neye bak? kendine bak Rabbinin sana ikram edişine bak Rabbinin keremine bak bunu sana Rabbin öğretmiştir dedi sana talim etmiştir dedi senin için Allah'a kur olmak, abd olmak, Rabbinle beraber olmak, Rabbinin ismini okumak, Rabbinin ismiyle okumak. Böyle olmazsa Rabbini yok saydın, kendini ona karşı ihtiyaçsız gördün, muhtaç görmedin. Dolayısıyla tavruta saptın. Yanlış tarafa saptın. Bunu böyle yapmayın dedi. Eğer biri Allah'ı sevmiyorsa, kerem sahibi olarak görmüyorsa, Rabbi ile beraber olmuyor, Rabbinin adına Rabbinin adını okumuyorsa, önce kendinde, Rabbinin isimlerini, güzelliğini kendi üzerinde göstermiyorsa, neyi anlamanız lazım dedi? Kella dedi, hayır dedi. İş sizin anladığınız gibi değil. Neymiş iş? Okul, kendini Rabbine karşı müstahiri görüyor dedi. Benim Allah'a ihtiyacım yok diyor. Hakikat böyledir dedi. Onun için eğer bir şeyi öğreneceksek Rabbimizden öğrenmemiz gerekir. Başkasından değil, başkalarının söylemesinden değil. Bunun için de ne yapıyoruz? Önce Fatihayı anlamaya çalışıyoruz. Allah Kur'an'ın özü, özeti olan Fatiha'da nasıl beyan etti onu? Allah Kur'an'ı peyder pey indirmiştir. Tedrici olarak peyder pey indirmiştir, izah etmiştir. Ama özetle onu ilk sure olarak da indirmiştir. Yani Fatiha'yı indirmiştir. Nasıl? başlıyor bir Elhamdülillahi bir Alemi Övme ve övülme alemlerin Rabbi olan Allah içindir Allah'a aittir Her defasında Fatiha'yı anlatırken mutlaka farklı bir tarafını anlatmaya çalışıyoruz Bu sefer aşkla ilgili olan tarafını anlamaya çalışacağız beraber inşallah Övme ve övülme, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir, maksustur, özel olarak O'na aittir. Ondan başka övgiye layık hiç kimse yoktur. Gerçek manada ondan başka övecek kimse de yoktur. Başkalarının övgüsü sahtedir dedi. Hakiki övgü, Allah'ın övgüsüdür. Eğer Allah bir kulu övdüyse, kimi övüyor? Peygamberlerini övüyor, nebilerini, rasullerini övüyor. Onlarla beraber olanları övüyor, iman edenleri övüyor, müttakileri övüyor, kendisine yakın olanları övüyor, mühsinleri övüyor. Eğer biri Allah'ın övgüsüne mazhar olduysa, bütün insanlar onun için başka şeyler söylesinler, onu küçümsesinler, yersinler. Asla ona bir zarar veremezler. Sonra kendi kendileri küçük düşer. Niye? Çünkü bütün izzet, bütün şeref Allah'a aittir. Allah onu şereflendirir, yüceltir, gerisini de aşağı indirir. Rezil, rüsvâ eder. Övdüklerinin ayağının dibine atar. Bu onun adetidir. Değişmez adetidir. Evet, övmek ve övülmek Allah'a aittir. Bir şeyi övebilmek için, birini övebilmek için onu sevmen gerekiyor onu beğenmen gerekiyor onu takdir etmen gerekiyor yani bir şeyi takdir edemiyorsan bir şeyi beğenmiyorsan bir şey senin için sana göre güzel değilse bir şeyi sevmiyorsan onu övemezsin bu durumda övmek neymiş sevmekmiş Elhamdülillahirrabbilalemin bütün sevgiler Allah'a aittir bütün sevgiler Allah'a gider Sevmek de Allah'a aittir. Allah'ın sevgisi haktır ve gerçektir. Geriye kalan bütün sevgiler fanidir. Geçicidir. Mecazidir. Hakiki olan Allah'ın sevgisidir. Sevilmeye layık olan Allah'tır. Sevmeye layık olan da Allah'tır. Elhamdülillahi, Rabbil alemin. Neden? Neden? Çünkü o alemlerin Rabbidir. Bütün alemlerin Rabbidir. Alem demek, bütün varlıklar demektir. Bir atom da bir alem, dünya da bir alem, bir gezegen, bir galaksi de bir alem. Her bir galaksi de bir alem. Alem sadece bu demek değildir. Yani gezegenler, galaksiler, alemler demek değildir. Kelimenin mana itibariyle manası böyledir. Bu nasıl ki elhamdülillah er-rebil alemin diyoruz. Elhamdülillah er-rebil de diyebiliriz. Bütün alametlerin Rabbi. Yani her ne görülüyorsa Hangi olay, hangi mesele olursa olsun, Allah onun Rabbidir. Onu yaratan Allah'tır. Yani Allah sana nasıl muamele ederse etsin, insanlara, varlığa, mahlukata nasıl muamele ederse etsin, o muamele onun Rabbindendir. Onu yaratan, terkip eden, ona bir vazife yükleyen onun Rabbindendir. Her ne varsa, hangi olay, hangi mesele, hangi varlık varsa hepsi bir alamettir dedi. Alemin, alamet. Neyin alameti? Allah'ın isimlerinin alametidir dedi. Neye bakarsan bak orada Allah'a bir alamet görürsün. Allah'a işaret eden bir tecelli görürsün. Allah'ın bir ismini görürsün dedi. İster bir varlık olsun, olaylar, meseleler olsun. Her şey Allah'a bir aramet, o arametlerin Rabbidir dedi. Bütün arametlerden onun Rabbi tecelli eder, Rabbi görünür dedi. Bu durumda ne yöne dönersen dön, hangi tarafa dönersen dön, Rabbinin veşi oradadır. Ayeti tecelli eder. O size şah damarınızdan daha yakındır. Ayeti tecelli eder. Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Ayeti tecelli ediyor. Elhamdülillahir Nasıl tecelli ediyor? El er Rahman, Rahim. Rahman ve Rahim olarak. Neyi görürsen gör, neye bakarsan bak. Oradan görünen Rahman ve Rahim. Alemlerin Rabbi Rahman ve Rahim'dir. Allah kendini tanıtıyor. Rahmeti sevmeyen, rahmete aşık olmayan kimse olmaz. Bir yerde rahmet varsa orada ne vardır? Sevmek vardır. Ciddiye almak vardır. O rahmete layık olanı ciddiye almak vardır. Kim ciddi alıyor Allah Allah her şeyi ve herkesi ciddiye alır hem de bir beşerin anlam kadar ciddiye alır. Nasıl Peygamberi ciddiye alıyorsa bir firavunu da ciddiye alıyor. Peygamberi ona gönderiyor git imana davet et git Rabbin'e iman etmeye davet et diyor firavunu da ciddiye alıyor yok saymıyor, ciddiye alıyor. Peygamberi ona göndermesi neden dolayıdır? Er-Rahman Rahim oluşundan dolayıdır. Rahmetinden dolayıdır. Bütün varlık için bu böyledir. Allah kime, nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, o Er-Rahman ve er rahimdir Rahman olduğu için rahmetiyle muamelede bulunuyor. Bütün arametlerde, bütün olaylarda, meselelerde, bütün varlıkta görünen onun rahmetiymiş. Sevmesine, muhabbetine karşılık tecelli eden rahmetiymiş. Maliki Yevmidi, din gününün sahibi, dinin sahibi, din gününün sahibi, bütün varlığın sahibi, bütün muamelelerin nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun onun sahibi özel olarak ahiretteki hesabın sahibi maliki yevm-i din, bu durumda ne olmuş oldu Allah sana hangi muamelede bulunursa bulunsun o din gününde hesap gününde kazanasın diye rahmetiyle muamele ediyor rahmetini gör diyor rahmetini görmeye davet ediyor hamd etmeye davet ediyor, Rahman ve Rahim'i görmeye davet ediyor ki sana nasıl bir muamelede bulunursan bulunayım o din gününde, kıyamet gününde hesabını verebilesin, kazanmış olasın diye sana muamele ediyor. Neden? Çünkü o Rahman ve Rahim'dir. Çünkü o seni sevdiği için sana merhamet ediyor. Buna karşılık senden ne istiyor? Senin söylemen gereken Yalnız seni seviyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Yalnız sana abdoluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Niye? Çünkü ben senin için Rahman ve Rahimim ve ondan buyuruyor. Senin hayrini, iyiliğini isteyen benim. Senin için en güzeli isteyen benim en güzeli yaratan benim de ondan beni sevmen gerekir çünkü seni seven benim de ondan sen de iya kenabdu ve iya kenesta'in bunu söylerken ben deme iya <gülüyor> kenabudu yalnız sana abdoluyoruz de ve iya kenesta'in yalnız seni istiyoruz de kiminle beraber söyle içinde bulunduğun toplulukla, cemaatle beraber söyle yani ya diyen toplulukla beraber o, cemaatla beraber ol beraber söyleyin yetmez bu bizi aşka götürmez bizi avdolmaya götürmez sonra bütün varlığı bütün insanları Allah'ın ismiyle oku gör ve oku Anla. hepsi Allah'a ait Allah'ın bütün varlık üzerinde bir muradi vardır. Öyle bir anla ki, Ya Rabbi biz senin kulumuz, biz senin abdiniz. Yalnız sana abd oluyoruz ve biz yalnız seni istiyoruz. Kendini bir taştan, bir ağaçtan bile ayırma. Bir mahlukattan ayırma. Bütün varlık Allah'a ait, hepsi O'nun kurudur. Yerde gökte ikisi arasında ne varsa Rabbini hamd ile tesbih eder. Kulluğu kabul et. Bununla beraber birliği, tevhidi kabul et. Tevhid bu. Bütün varlığı Allah'ın nazarıyla görmektir. Allah ile görmektir. Bütün varlığa Allah'ın nazarıyla nazar etmektir. Her şeyi Allah'a ait görmektir. Haddini bilip Allah'a karşı edepli olmaktır. Hüküm beyan etmemektir. Her şey Allah'a ait ve her şey Allah'ı hamd ile tesbih eder. Allah'ın insandan istediği nedir? Tercih hakkı vermiş, irade vermiş, kendi iradenle hamd ile tesbih et. Bütün varlıkla beraber kendini bir şeye sahip zannetme. Kendini hüküm makamında görüp, Birilerini cennete, birilerini cehenneme göndermeye kalkışma. Bunların sahibi Allah'tır. Hiç kimse değil. Her birimize düşen kul olduğumuzu bilmektir. Bütün varlıkla beraber Rabbimizi hamd ile tesbih etmektir. İyâken a'budî ve iyâken estâîn demektir. Bütün varlık Rabbini istiyor ve bütün varlık Rabbine koşuyor. Koşmayan hiçbir şey yoktur. Her şey dönüyor ve her şey hareket halinde. Her şey ölümüne doğru koşuyor. Rabbine doğru koşuyor. Onun ölümü Rabbine kavuşmaktır. Evet. Hepiniz Allah'ın huzuruna varacağınız yer Allah'ın huzurudur buyurdu. Bu durumda bize düşen biri iki görmeden kendimizi bütün insanlarla, bütün varlıkla bir gibi görmektir. Bir gibi. Allah deyince, bütün varlıkla Allah demektir. Evet, biri böyle olunca kainattan büyük olur. Varlıktan büyük olur. Allah'ın onun gönlüne tecelli etmesine layık olur. Ne buyurdu? Allah aşağı istiva etti. Allah arşi ihata etti, kapladı. Arştan hükmetti. Bu bir zahiri arş, bütün varlık için hükümranlık yeridir. Ama bir de insanın arşi var ki, gönül arşi. Gönül arşi. Allah insanın gönül arşına tecelli eder, gönül arşini istiva eder. O gönülde hüküm Allah'ın olur. O ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Buyurdu ki Allah kutsi hadiste buyuruyordu. Allah buyuruyor ki kulun kendisine farz kıldığım ibadetlerle en güzel şekilde bana yaklaşır. Sonra diğerleriyle yaklaşmaya devam eder. Kulun bana yaklaştıkça beni sever. O beni sevdikçe ben de onu severim. Ben bir kulübü sevdiğimde onun gören gözü işiten kulağı, tutan eli yürüyen ayağı kalbi olurum buyurdu hadis böyle ne demek bu Allah onun gönül aşına istiva etti tecelli etti dolayısıyla o kul Allah ile görür, Allah ile işitir Allah ile bilir, Allah ile sever Allah ile yürür Allah ile tutar hükmü Allah ile verir onda haktan başka bir şey kalmaz. Neyin sonucuydu? Kendisine farz kılınan ibadetleri yapıp diğerleriyle oyu tamamlamasının sonucu, nefsinin tezkiye olmasının, temizlenmiş olmasının sonucuydu bu. Kendi benliğinden kurtulup Allah demesinin sonucuydu. Kendindeki varlığı Allah'a teslim etmeden ben Bütünüyle Allah'a aitim demeden, İyâkena abdû ve yyâkena staîn demeden, Gönlü arş olmaz. Gönlü gene arştır. Ama neyin arşı? Kimin arşı? O, Allah'ın tecellisine layık hale getirilmezse, Şeytan orayı kaplar. Şeytan oradan hükmeder şeytana arşı olur kendi nefsine arşı olur hükmü Allah ile veremez nefsiyle verir hatta bunu yaparken bu hükmü verirken Allah adına verdiğini de söyler ama Allah'tan mahrumdur Allah ile hiçbir bağı yoktur Allah'ı bilmiyor ve tanımıyor Rabbini anlamamış kendi kendine hayale kapılmış, vehme kapılmış, ben bunu Allah'a göre yapıyorum diyor. Allah'tan haberi yok. Ne Allah'ı seviyor, ne Allah için sevebiliyor. Oysa ki Allah bütün mahlukatı seviyor. Bütün mahlukatına karşı Rahman ve Rahim'di gönderdiği peygamberine alemlere rahmet dedi bakıyorsun eser yok ama konuşurken diliyle söyledikleri ayet hadis ama Allah'tan mahrum hiçbir bağı yok nefsi onu kaplamış nefsi gönlünü kaplamış aşıklıktan abd olmaktan habersiz Nefsi ilahlık taslıyor, haberi yok. Allah derken kendi nefsini söylüyor, haberi yok. Allah'ın olduğu yerde varlık olmaz. Benlik olmaz. Ben demek yakışmaz. Ben demek olmaz. Bunun için, bunu anlayabilmek için İman edeni tanımak gerekir. Peygamberi tanımak gerekir. Alemlere rahmet olanı, en güzel ahlak üzere olanı tanımak gerekir. Rauf ve Rahim olanı tanımak gerekir. Tanıyıp onunla beraber olmak gerekir. Başka türlü bunu anlamak mümkün değil. Bunu anlayalım diye Allah Kur'an'da her şeyi beyan etmiştir dedim. Mesela bir de ne soruluyor? Özel olarak sorulan soru nedir? Allah Kur'an'da namazın nasıl kılınacağını beyan etmemiş. Ya da kaç rekat olduğunu ya da net olarak vakitlerini beyan etmemiş denir. Doğru soru. Burada Allah'ın bir muradı var, bunu anlamak gerekir. Eğer Allah namazın vakitlerini, rekatlerini, kılınış şeklini beyan etseydi, bir sayfa yeterliydi. Neden beyan etmedi acaba? Tekrar tekrar namazı ikame et dediği halde neden namazın nasıl kılınması gerektiğini beyan etmedi? Bunda bir muradının olması gerekmez mi? Neden vakitlerini net olarak belirtmeli, belirtmesi gerekmez miyim? Belirtmediyse hikmeti nedir, muradı nedir? Buradaki Allah'ın muradı, dinimizi anlarken, Rabbinizi tanırken, vahyi öğrenirken sakın peygamberi devre dışı bırakmayasınız. Allah, peygamberini, dinini öğretmek için, örnek olsun diye, önder olsun diye, imam olsun diye gönderir. Dinimizi ondan öğrenelim diye gönderir. Resulullah Efendimiz namaz için ne demişti? Namaz, dinin direğidir. Esselatu imaduddi. Dinin ortasındaki direk. Yani çadırın ortasındaki direk neyse namazda dinde böyle bir yeri vardır. Çadır eğer direk yıkılırsa çadır yıkılır. Yani namaz olmayınca çadır din yıkılır dedi. Kişinin dini yıkılır dedi. Dinin diregi olan namazı Allah beyan etmemiş. Oysaki öyle konuları beyan etmiş ki yani biz bunu söylemeseydi de belki olur diye düşünürüz. Ama dinin dileğini beyan etmemiş. Niye? Öyle haddini aşıp, saygısızlık yapıp ben bu dini peygambersiz anlarım deme. Bak işi öğretmeyi ona bırakmışım. Ona uy. O nasıl yaptıysa öyle. Onun gibi yap dedi. Onun için Resulullah Efendimiz namazı kimden öğrendi? Cebrail'den. Onunla beraber namaz kızdı Ya Resulullah namazı böyle kılacağız dedi. Ümmet, insanlık, namazı kimden öğrendi? Resulullah Efendimiz'den. Bana bakın, bana uyun. Namazı böyle kılacağız dedi. Yani onu eğer Resulullah Efendimiz'i yok sayarsa dininin direğini yıkmış olursun dedi. Onsuz olmaz dedi. Onun için. Onu beyan etmedi. Onun beyanını Resulüne bıraktı. Dolayısıyla eğer namaz mümin miracıysa, Allah'ın huzuruna çıkmaksa, o olmadan miracı olmaz. O olmadan huzura çıkmak olmaz. O olmadan vuslat olmaz. Bunu anlattı. Yoksa münafıkların söylediği gibi niye beyan etmemiş? İşte niye beyan etmemiş? Etmemiş söyledi. Bunun anlaşılması gerekir. abdolmayı da ondan öğreneceğiz, miraca çıkmayı da ondan öğreneceğiz, huzurda durmayı da ondan öğreneceğiz, her şeyle bize örnek. Aşıklığı da ondan öğreneceğiz, aşık olmayı, sevmeyi, sevilmeyi de ondan öğreneceğiz. Mutlaka duymuşuz, Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam, namaz kıldırırken bir kurma kütüğünün üzerine çıkıp herkes kendisini görsün diye minber olarak kullanıyor onu çıkıp kudbeyi o kurma kütüğünün üzerinde veriyor kütbe demek hitabet demek yani konuşmak demek çıkıp konuşmasını o kurma kütüğünün üzerinde yapıyor cemaat fazla kalabalıklaşınca bir annemiz bir hanım sahada. Ya Resulallah siz müsaade ederseniz ben size bir tane üç basamaklı bir minber yaptırmak istiyorum. Evet, müsaade ediyor. Yaptırıp getirip koyuyorlar oraya. Kütük de orada. Resulullah Efendimiz minbere çıkıyor. evet Sahabe anlatıyor. Bütün sahabenin şahitliğiyle olan şey kütük diyor inlemeye başladık. Bir çocuk gibi ağlamaya başladı. Resulullah Efendimiz minbere çıkıp oturduğunda kütük indeyip ağlamaya başladı. Bir çocuk gibi. Hepimiz diyor tabii şaşkın halde bakıyoruz kütüge. Ses kütükten geliyor. Resulullah Efendimiz diyor indi minberden. Kütüge sarıldı. Onu kucağına aldı ona sarıldı. Sarılınca kütük süslü dedi. Resulullah Efendimiz diyor, kütüğe buyurdu ki evet. neden ağlıyorsun böyle? Kütük söylüyor. Ayrılıktan dolayı. Şimdiye kadar sizinle beraberdim. Ayrılınca dayanamadım. Diyor Resulullah Efendimiz buyurdu ki ona istersen seni dışarıda dikeyim, yaşar ve kurma ver. Kurma kütüğü hem de her zaman meyve sürekli olsun. Özel muamele. Neye karşılık? Sevgisine karşılık. Diyor, kurma dedi ki, hayır. Kütük, hayır dedi. Onu istemiyorum. Bir o zaman dedi, sana başka bir teklifim var. Eğer benden ayrıldığın için, eğer bu feryadın bunun içinse, bu durumda sana olan teklifim, seni cennette seninle beraber olalım. Ebedi hayatta beraber olalım. Yani Resulullah Efendimiz nereye giderse, hangi cennete giderse o kütük de oraya. Dört kütük dediği bunu kabul ediyor. Ebedi olan beraberliği kabul ediyor. Fani olan beraberliği de kabul etmiyor. Ebedi kabul ediyor. Göre Resulullah Efendimiz emretti. Tıpkı bir cenazeyi gömer gibi nasıl ki mezara gömiyorsa onu götürüp defnedin dedi. Beraber dirileceğiz. Neye karşılık? Resulullah Efendimiz'i sevmesine karşılık. Kötük. Kötükün sevdiği bir değildi. Kötükün sevdiği Allah ydı. Allah'ın güzelliğinin üzerinde göründüğü Resulullah Efendimiz'iydi. Mesele bunu görebilmek, bunu anlayabilmek, bunu bilenler bilir ve öyle bakar. Bilmeyenler nasıl bilir? Bilmeyenler kendisi gibi bilir. Kendisine nasıl bakıyorsa ona da öyle bakar. Müşrikler öyle baktı, iman etmeyenler öyle baktı, Ama kütüğün bakışı böyle değildir. Bütün varlık Allah'ın isimleriyle diridir. Gördüklerimiz ve görmediklerimiz hepsi diridir. Hepsi Rabbini hamd ile tesbih eder. Taş da öyledir, ağaç da öyledir, yaş da olsa kuru da olsa bu böyledir. onun için eğer biri Allah'ı seviyorsa Allah ile bakar Allah ile bakınca bak bak ne demektir Allah ile bakınca her şey kıymetli ve değerlidir her şey şereflidir her şeyi Rabbi hamd ile tesbih ediyor ve her şey onun için sevgilidir bakışı böyledir her şeyi bir kenara bırakalım eğer insan bir insana Allah'ın yeryüzündeki halifesine bakarken böyle bir bakışla bakamıyorsa aşk gözüyle, muhabbetle bakamıyorsa Allah ile bakamıyorsa o diğer varlığa nasıl öyle baksın? Evet. Eğer bir kul Allah'ı seversen Allah onu severse nasıl ki ateş Hz. İbrahim'e gül bahçesi olduysa Allah ne buyurdu ateşe? İbrahim için serin ve selamet ol dedi. Ateşi gül bahçesine çevirdi. Elbette ki Allah bu hitabı ateşe yaptı. Serin ve selamet ol dedi. O da bunu aşkla yaptı, muhabbetle yaptı. Yani her şey Allah'ın emriyle vazifesini yerine getirir. Ateş de öyle. Allah yak dediği için yakıyor yakma deyince serin ve salamet ol deyince onun için serinlik ve salamet olur. Buradan bir de neyi anlamamız gerekir? Her sıkıntı, her musibet, her hastalık, her dedikodu, bela, iftira ateştir. Yakıyor çünkü. Bütün mesele o ateşi Allah'ın sevgisiyle serin ve salamet kılmaktır. Bu hitabı eğer gönlümüz Allah'a aşa olmuşsa, gönlümüz bu hitabı yapar. Bu benim Rabbimdendir, beni yaratan Rabbimdendir dediğinde serin ve selamet olur. Onu yakmaz, onu kavurmaz, hatta ona gül bahçesi olur. Bir insan, fark edelim ki, musibet gelmiş, onu seviyor, hamdolsun sana ya Rabbi diyor. Bununla beni temizledim bununla beni şu yanlışımdan kurtardın, şu şirkimden kurtardın öncesinde ya da o anda ya da ondan sonra bunu söylüyor ateş onun için bir bahçesi olmuş bunun için bize düşen bütün varlığa hakkını teslim etmektir rahmetle bakmaktır güzel bakmaktır bakarken Allah'ın ismiyle bakmaktır Allah'ın ismine bakmaktır insana bakarken gönlüne bakmak gerekiyor gönlüne onu görmek gerekiyor karşımızdakini görmek gerekiyor yoksa böyle bakmışsın görmemişsin bu bakmak değil, ona bakmamışsın. Kendine bakıyorsun demektir. Bakarsak ne olur? Bakarsak karşımızdakinin gönlüne dikkat ederiz. Onu kırmayız, onu dağıtmayız. Ne yaparız? O gönlü yapmaya çalışırız. Oradan Allah'ın rahmetini, sevgisini kazanmaya çalışırız. Bunun için onu görmek lazım. Görebilmek için ben demekten kurtulmak lazım ki görebilelim ben demekten kurtulursak herkesi görürüz. Baktığımız herkesi görürüz. Görürüz demek o oluruz, o. Onunla beraber üzülür, onunla beraber seviniriz. Onun sevindiğine sevinir, üzüldüğüne üzülürüz. O oldu. O olmuşuz. Bir olmuşuz. Beraber olmuşuz. Kardeş olmuşuz demektir bu. Bu sadece insan için değil. Diğer mahlukatlar için de böyledir. Yani elini bir ağacın yaprağına koparmak için uzatınca onun ağlayacağını bilmek lazım. Onun o ağaca ağır geleceğini bilmek lazım. İnsanın hizmetine verildiği için eğer ise bunu yapar. Gerekliyse sorun olmaz. Gereksizse onu ağlatırsın. Bırak bir ağacı, bir insana bile bu muameleyi yapamıyorsak kardeşlikimizde İnsan olmakta bir sorun var, abd olmakta bir sorun var. Rabbimizi evet, anlamakta bir sorunumuz var de, demektir. Rabbimizi anlamamışız demektir, tanıyamamışız demektir. Onun hesabını yapamıyoruz demektir. Kul olamamışız, kul, abd olamamışız. Abd olamayınca kul ilahlık iddia eder. Ben der ve ilahlık iddia eder. Kendini görür, başkasını göremez. Başka şeyleri göremez. Oysaki Oysa ki, ne demekti? Yalnız sana abd oluyoruz. Bütün varlıkla beraber senin yaratmış olduğun her şeyle senin abdiniz ya Rabbi. Ve bizim istediğimiz tek şey sensin. Senin nuradının üzerimizde gerçekleşmesidir. Tek sevdiğimiz sensin. Devamında ne diyorduk? Ehdine siratel müstakim, siratel lezzine en amta aleyhim. Bizi siratel müstakime hidayet et. O kendisine nimet verdiği kulların yoluna hidayet et. Onlarla beraber eyle. Bizi onlardan eyle. Onlar gibi eyle. Gene çoğul gelmiş, bizi sirat-ı müstakime hidayet etti. Sirat-ı müstakim, istikamet üzere olan yol demek. Herkes bir yoldadır. Bütün varlık, irade sahibi olanların müstesna, hepsi sirat-ı müstakimdedir. Ama insan, İrade sahibi olduğu için, tercih hakkına sahip olduğu için, isterse bu istikametini değiştirebilir. Gönül istikametidir onun. Her şeyi Rabbini hamd ile tesbih ederken, ya sen de onlar gibi istikamete girer, Rabbini hamd ile tesbih edersin, seversin, översin, övmeye, övürmeye layık görürsün, Rahman ve Rahimi tanırsın, ona amd olursun, bütün varlık gibi. Ehli Nesilatel Mustaqim. Kimler gibi? Kendisine nimet verilen kullar gibi. Nebiler, şahitler, sıddıklar, şahitler, bir de salihler gibi. Onlar bütün varlıkla bir olmuştur. Tevhid budur. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Sevilecek yoktur. Tapılacak yoktur. Mülkün sahibi yoktur. Gerçek varlık sahibi yoktur. Yaratılmış her ne varsa onun kuru ve maklukuydur. Hep beraberiz. Ne kadar yaratılmış olan mahlukuyla beraber oldun, onları sevdin, onlara yardım ettin. O kadar Allah'a yakın olursun. Mülük olursun. Hazreti insan olursun. Allah'ın tecellisine mazhar olursun. Sonra ne diyor? Neyi söylememizi istiyor? Ghayril mağdubi aleyhim O gazaba uğrayanların, deralete kalanların yoluna değil. Deralete kalanlar senin gazabına uğrayanlardır. Onlardan ol olmak istemiyorum. Sırat-ı müstakimden çıkmak istemiyorum. Kendimi seni tanımladığının dışında bir şekilde tanımlamak istemiyorum beni böyle olanlardan eyleme ya Rabbi. Böyle olanlardan sana sığınıyorum. Sana abdolamayan, Rahman ve Rahim olarak tan tanımayan, sana hamd etmeyen, seni Rab olarak kabul etmeyenlerden, kendisine nimet verdiğin kullarımla beraber olmayanlardan sana sığınıyorum ya Rabbi, diyorsun. Allah bunu böyle yap dedi. Bana sığın dedi. Bana sığın seni koruyayım. Seni muhafaza edeyim. Ama Fatihayı anlamadan okuyanlar bundan nasıl istifade etmiş olsun bunu nasıl anlamış olsun Kul ne kadar tefekkür ederse Allah'ın ayetleri üzerinde ne kadar ince düşünürse o kadar hikmete sahip olur o kadar ona açılır o kadar imanını arttırır yani Allah'a olan muhabbetini arttırır evet. Fatiha neyi anlatıyordu? Kulluğu, abdiyeti aşıklığı anlatıyordu. Allah ona öğretiyor. Hayat baştan sona aşktan ibaret, sevmekten ibaret. Kim neyi seviyorsa onun kıymeti değeri sevdiğiyle ölçülür. Neyi seviyorsa onu ister, onun peşinden koşar. Duası odur. Allah'a olan yakınlığı da şerefi de o sevgisine göredir. Onun için ne demişti Mevlana? Eğer bir ekmeği seviyorsan ekmeksin sen. Senin kıymetin ekmek kadardır. Allah'ı seviyorsan kıymetine değerine paha biçilmez. Evet. Neyi sevdiğimize bakacağız. Kimi sevdiğimize bakacağız. Kimi istediğimize bakacağız, kimin karşısında ben yokum sen varsın diyoruz, ona bakacağız. Kimi bütünüyle kabul ediyoruz, bu bir insan, bir beşer mi yoksa Allah Evet. Allah hepimizi gerçek manada Allah'a avdolanlardan eylesin. Gerçek manada Allah'a ham edenlerden eylesin. Amin. Gerçek manada Allah'ı isteyenlerden eylesin. Allah'ı sevenlerden eylesin. Allah'a aşık olanlardan eylesin. Amin. Mahşudu bir tek Allah olarak bilenlerden, tanyanlardan, sevenlerden eylesin. Amin. Allah bizi kendisine aşık olanlardan eylesin. Amin. Kendini kandıranlardan eylemesin. Amin gerçek, maşruk olan Rabbine ihanet edenlerden eylemesin. Amin. Rabbinden kaçanlardan eylemesin. Amin. Rabbinden kaçıp kendi nefsine kur olan abdolanlardan eylemesin. Amin. Başkalarına abdolanlardan eylemesin. Amin. Dünyadaki herhangi bir şeye abdolanlardan eylemesin. Amin. Allah bizi kendisine abdolanlardan eylesin. Allah hepimizden razı olsun.